Oh yeah. Çıkkası Merhaba kainat. Bugün 19 Aralık Pazartesi. Yıl 2016, Ay 12, Gün 354 Kasım 42. 1438 Hicri Rebiülevvel 19, 1432 Rumi Aralık 6. Fırtına. Günün tarihi. 13 yıl önce bugün, yani 19 Aralık 2003'te edebiyatçı düşünür eleştirmen. Aydın, Mehmet Fuat yaşama veda etmişti. Türk Dil Kurumu Deneme Eleştiri Ödülünü de kazanan Mehmet Fuat, 16 Şubat 1926'da İstanbul'da dünyaya gelmişti. Ardında birçok değerli yapıt bırakmıştır. 44 yıl önce bugünse 19 Aralık 1972'de gazeteci ve yazar, Vatan Gazetesi'nin sahibi Ahmet Emin Yalman İstanbul'da vefat etmişti. Günün Şiiri İkimiz El sıkıştığımız anda rüzgarın, avuçlarımız arasında sıkıştığını duymadın. Belliğin kendisini hazırlamasıydı bu aslında. Buluşmadan önceki ayrılıştı. Duymadın. Eksiksizdin sen, bütün çıplaklığına sarınmış, Bir orman yangınındaki ağaçlar gibi onurlu ve korunmasız. Yannis Ritsos, Cevat Çapan Çevirisi. Günün Sözü. Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama hala kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Martin Luther King Jr. Büyük Saatli Marif Takvimi. Açık Radyo burası, 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Can Tombil yok, bugün de izinli. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte yapıyoruz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Hala dinlemekte olduğunuz parça Biko adını taşıyor. Peter Gabriel'ın inni şarkısı. Bugün Galeano'yla açmadık çünkü... Steven Bantu Biko'nun 18 Aralık'ta dün 1946'da doğum günüydü. Yani dün 70. yıl dönümünü anmış olduk, kutlamış olduk. Çok önemli bir anti-apartheid, ırkçılık karşıtı Güney Afrika'da bir aktivist. 1960'larda ve 1970'lerde öğrenci lideri daha sonra da kara bilinç hareketini kuruyor ve siyah şehirlerdeki siyah nüfusun son derece üzerinde etkili olan, yumuşak bir yaklaşımı olan son derece önemli bir adam. Dediğim gibi Bantu Steven Biko Güney Afrikalı yazar kendisi aynı zamanda örgütçü anti aktivisti ve işte dediğimiz gibi siyah bilinç hareketinin de şey 70 yaşında olacaktı dün ama 30 yaşında öldürüldü göz altında bir karakolda ve fakat ırkçılık e, ırklar arasında eşitlik mücadelesi oğlu e, tarafından devam ettiriliyor Steve Biko Cultural Center var kendi şehrinde Güney Afrika'da ve e, en az iki biyografi bir de e, internet üzerinden arşiv var, iki biyografi var ve doğum günü dolayısıyla da e, gam, çok da beklenmedik bir şey. Google Doodle denen kendi şeylerinden birini işaretlerinden birini koydu dün. Google internet site, arama sitesi arama örgütü mü nesi şirketi diyeyim ve daha önce bir tıp öğrencisiydi. Franz Fanon ve Malcolm X'in de e, izinden gidiyor kara bilinç hareketini 1969'da kuruyor African National Congress ve onun yasaklanmış liderleri yani, African, yani ANC partisi yasaklanmış liderleri de içeride ya da öldürülmüş Nelson Mandela içeride diğer liderlerin bir kısmı öldürülmüş hapse atılmış Nelson Mandela 27 sene kalacaktır o oh, Robben Island'daki küçük cüresinde ve fakat yeni bir genç siyahlar hareketi kolektif hakları için kendi adlarına kültürel ve siyasi ezilen halkların kültürel ve siyasi e, yükselişi hareketi diyelim. Biko 1977 Eylülünde Port Elizabeth şehrinde tutuklandı veci şekilde dövülüyor başına aldığı darbelerden dolayı çıplak ve kelepçeli bir şekilde de Pretoria'ya götürülüyor çok geç gecikmiş bir tıbbi bakım olayı var ve orada kafasına aldığı darbelerden dolayı ölüyor biz Peter Gabriel'ın ünlü şarkısını çalarak başladık. E, cenazesi de muazzam bir kalabalıkla e, baş, o zaman piskopos, sonradan baş psikopos olacak olan ünlü Desmond Tutu'nun öncülüğünde kaldırılıyor. 20 binden fazla Güney Afrikalı Amandla ngawetu güç bizde diye bağırıyorlar. Ve bütün bu hikayeyi de işin ilginç tarafı e, Donald Woods, beyaz bir gazeteci, editör aslında ve dostu onun o ortaya koyuyor. O çok ağır bir apartheid polisinin, beyazların çok büyük bir baskısı var. Ona rağmen arada da çok önemli beyazlar olduğunu da biliyoruz. Mücadele veren vicdanlı beyazlar. Onlardan biri de Donald Woods işte. Ve diyor ki en önemli... Bütün ülkedeki en önemli siyasi lider ve tanıma şerefine nail olduğu ayrıcalığına kavuştuğum en önemli adam. Bir barış insanı ilkeleri için ayakta kalmayı, başını dik tutmayı her zaman bildi ama hiçbir zaman şaşmadığı amacı da bütün Güney Afrikalıların birleştirilmesiydi diyor. Yani Stephen Biko herkes için savaştığını açıkça her zaman söylemiş sadece azınlık ya da çoğunluk hakları meselesi değil diyor bir ırkçılığın asla ayrımcılığın olmadığı bir toplumda sadece insanların bulunduğu sadece insanların bulunduğu bir yer istiyorum diyor şimdi kısacık bir e, film var elimizde belgesel kendisinin konuştuğu çok ender bulunan şeylerden bir tanesi Okay Afrika, Okay Afrika diye bir yerden dün internet üzerine kondu. Ve Steven Biko en önemli, Eze'nin en önemli silahı aslında ezilinin zihnidir diyor. Yani ona hakim olarak bütün egemenliğini sağlıyor diyor. Hala da geçerli olan bir şey ve sadece insanlar olacak. Siyahı, beyazı filan olmayacak dediği. O konuşmasına şimdi kulak verelim. We, we see a completely non-racial society. We don't believe, for instance, in the so-called guarantees for minority rights, because guaranteeing minority rights implies the recognition of portions of the community on a race basis. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majorities, there shall just be people, and those people will have uh, the same status before the law, and they will have the same political rights. Uh, before the law. So, in a sense, it will be a completely non-racial non egalitarian society. Will the vast number of blacks, after all their experiences, yes. be able uh, to live a life without giving vent to feelings of revenge, of... Uh, uh, yes, we, we believe it is the duty of the vanguard political movement which brings about change to educate people's outlooks. I mean in the same way that blacks have never lived in a, a socialist economic system. They're going to live to learn to live in. one. Evet, Stephen Biko, büyük bir mücadeleci, aktivist. Onu 70. yıl dönümünde kendi çok ender bulunan videolardan biriyle, video değil de daha doğrusu bir belgesel çekilmiş o tarihte, 30 yaşında vahşiçe katledilmiş Stephen Biko hala mücadelesi ve onun asıl üzerinde durduğu sadece insanların önemli olduğu ırkın ve dinin dilin hiçbir şeyin başka önemli olmadığı bir toplumun mücadelesi de günümüzde de kuvvetle devam ediyor Günaydın Biko dedik ve devam edelim. Şimdi tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak çok sayıda önemli olay da var. 1978'de bugün Kahramanmaraş olayları denen olaylar başlıyor ve ta 26 Aralık'a kadar süren olaylarda dehşet verici bir sonuç 111 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandı özellikle de sağ grupların Alevilerin üzerine e, evlerini yakarak yıkarak geçirdikleri bir çok talihsiz hatırlanması bile mutlaka gerekli olan ama hiç de kolay olmayan bir olayın yıl dönümü 111 kişinin katledildiği kara bir sayfası tarihin bugün başlıyor 1978'de. 2000'de de bir başka karanlık tarihin sayfası açılıyor. Ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale ediliyor. Ve yeryüzünün en büyük riyakarlıklarından biriyle operasyona hayata dönüş adı veriliyor. Ve pek çok insanın ölümüyle yakılmasıyla sonuçlanan bir başka şey. Yani operasyonun ilk gününde 2000'de bugün... Çanakkale ve Ümraniye cezaevleri hariç 18 cezaevinde eylem sona erdiriliyor. Belli açılardan bir son ve aynı zamanda bir başlangıçken bir yandan da aslında hiç değişmeyen bir sürecin farklı şekil olarak devamından ibaretti diye de ayrıntılı bir analiz var. Bir yönette bu konuda şey yapabiliriz İsteyenler ona da bakabilirler. Önemli bir olayında yıl dönümü. Evet günümüze geçecek olursak bir de kayıp ölüm haberi var. Jojo Gabor Hollywood Yıldızı. Oyuncu ve aynı zamanda da sosyetik bir Sima. 99 yaşında hayata veda etti. Kalp krizi geçirdiğini söylemiş kocası Frederick von Anhalt. 9 kez evlenmesiyle de meşhurdu. Burhan Belgede aralarında kocalarından biri de Burhan Belge'ydi. Onu da Bunu da belirttikten sonra Şimdi devam edelim Yolumuza e, Korkunç Saldırılar intihar saldırıları Genosid başlangıçları Beklenen Katliam Tehlikeleriyle dolu bir Dünyadan bahsediyoruz Biraz da süreel tarafları olan Elden geldiği ölçüde Onları da kapsamaya çalışacağız. Türkiye'de cumartesi günü bir hafta arayla korkunç bir e, intihar bombası saldırısı daha oldu. Ve e, 14 kişi öldü şehit ve 55'te yaralı Beşiktaş'taki terör saldırısının daha şoku atlatılmadan bu kez de Kayseri'den acı haber geldi. Kayseri 1. Tu Komando Tugay'ın çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerini taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. 14 asker şehit oldu. Çoğunluğunu askerlerin oluşturduğu 55 kişide yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı da var. Onlara da değinmeye çalışacağım beş kişinin arandığı belirtildi ilk açıklamalardan birinde Başbakan Yardımcısı kurtulmuş Kurtulmuş'ta oklar PKK'yı işaret ediyor dediler dedi bu Kayseri Erciyesi Üniversitesi önündeki bombalı araçla intihar saldırısında toplam on dört şehit ve elli beş yaralı olduğunu söylemiştik sabah saat 8:45'te. kırk beşte halk otobüsündeki çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi ee, şimdi bunun ayrıntılarına e, gireceğiz Kayseri'de hayatını kaybeden askerlerin 14 askerden zorunlu askerlik yapan 12'si memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi arkasından da HDP binalarına çok sayıda e, halkların Demokratik Partisi binalarına saldırılar oldu. Bu da son derece kaygı verici gelişmeler zincirinin bir başka halkası oluyor. İstanbul'da Bayrampaşa, Kartal ve Beylikdüzü'nde bulunan HDP ilçe binalarına yönelik saldırılarla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı haberi var. İstanbul Beylikdüzü İlçe başkanlığının ateşe verdiği, yakıldığı haberi var. Yüzleri maskeli dört kişinin kendilerine engel olmak isteyen alışveriş merkezinin güvenlik görevlisini aşıp kapıyı kırarak HDP ilçe başkanlığına girdiği belirtiliyor. Yani vigilante dedikleri ve linçe benzer aşırı sağ gruplara özgü önlemler milliyetçi Ofisin ateşe verilmesinin ardından içerideki tüplerden kaynaklı olduğu belirtilen peş peşe iki patlamanın da meydana geldi. Ve bu patlamalarda bir başkomiserle bir güvenlik görevlisinin yaralandığı da belirtiliyor. Bursa Yıldırım ilçe başkanlığı da ateşe verilmiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberleri bunlar. Bursa Ankara yolu üzerindeki HDP ilçe başkanlığına giren saldırganlar da kapı ve pencereleri kırıp eşyalara zarar verdikten sonra binaya ateşe veriyor. Yani bir yakım yıkım kundaklama olayları saldırılar. İtfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın kısa sürede söndürülmüş ee, Darıca ilçe başkanlığı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de HDP ilçe başkanlığı binasında da ateş açıldığı bir var. Gene Doğan Haber Ajansı'nın haberi saat 21 sıralarında gerçekleşen saldırıda mermiler camlara isabet etmiş. Ateş açıldığı sırada binada kimsenin bulunmadığı ifade edilmiş. Ama oldukça e, yüksek oranda silahlanmış bir toplumdan bahsediyoruz. Bunların da ileride kaygı verici bazı başka gelişmelere yol açacağından korkulur. Öte yandan e, Halkların Demokratik Partisi yetkili, yetkililerin telefonlara çıkmadığı haberini de veriyorlar. HDP Facebook sayfasında yaptığı açıklamalarda Cumartesi gecesi İstanbul Beykoz, Bayrampaşa, Eyüp, Beylikdüzü, Bağcılar, Üsküdar ve Kartal'da yani İstanbul'da yedi yerde Ayrıca Erzincan'da, Ankara Yeni Mahallede, Çanakkale'de, Kocaeli, Darıca'da ve birçok başka yerde saldırılar olduğu notunu paylaşmış. Yani İstanbul'da çok kapsamlı ama onun dışında da e, Erzincan, Ankara, Çanakkale, Kocaeli dört ilde ve başka yerlerde de saldırılar olduğu notunu paylaşıyor. Ve açıklamada yetkililerin telefonlarımıza çıkmamaları saldırganların kimler tarafından himaye ve teşvik edildiklerini gösteriyor. Bu saldırıları önlemeye yönelik tedbir almayanlar bu provokasyonlara fırsat veriyorlar. Uyarısı yapılmış. İçişleri Bakanlığı ise cevap veriyor. Web sitesinden yazılı bir açıklamayla bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere güvenlik Adını vermemiş bir kere İçişleri Bakanlığı adını almaya dahi tenezül etmiyor. HDP'den bahsetmemiş. Güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır yanıtını vermiş. Tedbir aldık diyorlarsa da çok sayıdaki binanın aynı eş zamanlı olarak saldırılara uğraması... Bazılarının yakılması e, ciddi bir e, tedbir eksikliğine de işaret ediyor olabilir. Bunu yorumlamak artık sağduyu sahibi dinleyicilere ait. E, İstanbul'da Bayrampaşa'da Kartal ve Beylikdüzü'ndeki HDP ilçe binalarına saldırılarla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuş. Eee. Bayrampaşa'da dört, Kartal'da dört kişi eşyalara da zarar verme şüphesiyle gözaltına alınmış. Beylikdüzü'ndeki saldırıyla da ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğu yani çalışmaların sürdürüldüğü belirtiliyor. Onların bu soruşturmaların sonuçlarının nasıl çıkacağını da hep birlikte göreceğiz suçlanıp e, tutuklanacaklar mı yoksa serbest mi bırakılacaklar onları da görme imkanımız olacak yani HDP yaşananlar provokasyon diyor İçişleri Bakanlığı da iddialar gerçek dışı diyor yalnız şöyle de bir şey var e, HDP binasına yapılan saldırılarda bir polis memurunun şehit olduğunu da önemli belirtmemiz lazım Ümraniye'de İstanbul'da Yiçe binasına saldıran gruba müdahale etmek isteyen polis Numan Şerif Tatlı binanın çatısından düşerek şehit olmuş. Feci haberler geliyor. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen Twitter hesabından Ümraniye'de saldırganları engellemeye çalışırken binadan düşen polisin ailesine baş sağlığı diliyoruz demiş. Hürriyet'in haberine göre Numan Şerif Tatlı bir grup HDP Ümraniye ilçe binasını basmak isteyince e, önlem alan polis ekipleri de kalabalığı ikna etmeye çalışmış. Bu sırada Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Bürosu'nda görevli polis memuru Numan Şerif Tatlı kalabalığı ikna etmek için binanın çatı kısmına çıkmış ve kalabalığa seslenmeye çalışıyor. Orada çok galeyana gelmiş. vigilante diye adlandırdığımız yani böyle faşist salcı gruplar onlara seslenmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağıya düşüyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüş olduğu belirtiliyor HDP'den de saldırılar üzerine yapılan bir açıklamada yalnız HDP değil tabi Kayseri'de başka EMEP EMEP'in açılımı neydi Emek Partisi e, Disk yani Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu binasına ve Cumhuriyet Halk Partililere de e, yönelik saldırılar geçti. Bu da son derece kaygı verici bir başka gelişme. E, Emek Partisi MEP'in Kayseri İl Örgütü binasının kapısını kırarak içeri girmiş bir grup. E, binada kimse olmadığı belirtiliyor. Tam da Kahramanmaraş olaylarının Yıl dönümüne denk gelmesi açısından daha da düşündürücü ve kaygı verici olduğunu söyleyebiliriz ve hayata dönüş diye adlandırılan operasyonunda yıl dönümünde bir başka yıl dönümünde disk genel iş binasına da saldırı gerçekleştirilmiş yani ne kadar sendika Sol kendisine sol diyen parti kuruluş ya da işçi kuruluşu varsa ve de hatta e, sosyal demokrat nitelikte olan Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin ikinci büyük partisi ve e, ana muhalefet partisi aynı zamanda Cumhuriyet meydanında toplanan bir grubun Cumhuriyet İ Parti, Halk Partisi il binasına yürümek istediği polisin bina etrafında güvenlik önlemi aldı ancak meydanda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Koca Sinan Gençlik Kolları Başkanı Cemre Doğan ve yanındaki partililer burada saldırıya uğradıkları belirtiliyor Partilerin Çok ciddi e, vahim e, gelişmeler oluyor. Daha da vahimleşmeden kurtarılması e, Olumlu bir şey herhalde. Öyle yorumlamak gerekiyor. Polis saldırganları havaya ateş açarak dağıtmaya çalışıyor. Fakat dağılmıyor saldırganlar veya ateş açınca da. Tam bir aslında iç savaş öncesi görüntü var. Cumhuriyet Halk Partililer çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu... ...güvenlik koridoruyla alandan çıkarılıyor zorlu bir şekilde. Ve... E, şey Halkların Demokratik Partisi saldırılar üzerine bir açıklama yapıyor. Yani İstanbul, Beykoz, Bayrampaşa, Eyüp, Beylikdüzü, Bağcılar, Üsküdar ve Kartal'da, Erdincan'da, Ankara yeni Mahallede, Çanakkale'de, Kocaeli, Darıca'daki partilere yönelik saldırı olduğunu ve İçişleri Bakanlığına ulaşamadıklarını da söylüyorlar. Ee, bu da önemli bir şey. Ee, e, ve şey diyorlar, e, kayıtlara bakılsın, eğer İçişleri Bakanlığı'na, e, yetkililere ulaşılmışsa o zaman inceletsinler diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na aramış ve ona ulaşabilmişsek biz özür dileyelim diyorlar. E, HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilge'nin bir açıklaması bu. Partilerine yönelik saldırılardan sonra... ...Süleyman Soylu'ya ulaşamadıklarını tekrarlamış... ...telefonlarımıza çıkılmadığıyla ilgili yapılan açıklamada... ...İçişleri Bakanı bu gerçekli, gerçek dışıdır diyorsa... ...o zaman samimiyse bir çağrıda bulunuyoruz. Akşam saatlerine kadar devam eden aramalarımızı inceletsinler. Biz o saate kadar aramış, ulaşmışsak özür dileyelim. Ama İçişleri Bakanı kamuoyunu yanıltıyorsa... Bakanın ya istifa etmesi ya da özür dilemesi gerekir diyor. Yani birçok yerde partilerine yönelik saldırılardan sonra İçişleri Bakanlığı'na ulaşamadıklarını açıklamışlar. İçişleri Bakanlığı da değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır demişti. Bir de Bilge'nin açıklamasının devamında şöyle Ayhan Bilge'nin HDP parti sözcüsünün Kayseri'deki bombalı araçla yapılan saldırı sonrasında il ilçe binalarımız ve genel merkezimize dönelik saldırıların bilgilerini dökümünü sizinle paylaşacağız. Görünen o ki o hal uygulamaları yani sokağa çıkma yasakları o hal uygulamaları toplanma gösteri yürüyüşü yapma engellemeleri sadece demokratik siyaset yapanlar. Sendikal mücadele yürütenler, akademisyenler ve gazeteciler için geçerli canlı bombalar o hal koşulları içerisinde her yere gidebiliyor ve her türlü eylemi gerçekleştirebiliyor şeklinde bir açıklama açıklama yapmış ve burada çok önemli bir gelişme daha da var. Kayseri'de askerleri taşıyan otobüsün şoförü de göz altına alınmış. 14 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak 15 kişi gözaltına alınmıştı. Bu çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kapsamında gözaltına alınan 15 şüphenin işlemleri sürdürülüyor diye bir haberdi bu T-24'ten ee, zanlılar arasında otobüs şoförü HE'nin de bulunduğu öğrenildi diyor haberde saldırıda 14 asker şehit olmuş 54 askerle otobüsün sürücüsü yaralanmıştı diyor yani burada gözaltına alınan sürücünün aslında 55 yaralı arasında da bulunduğu anlaşılıyor. Bunu da yorumlamak gene kolay bir iş değil. Dinleyiciler ve bu konuyu okuyan, izleyenler kendileri de yorumlayıp daha fazla bilgiye sahip olmaya çalışsalar iyi olur herhalde. Çünkü yani hafif yaralanmış olduğu anlaşılıyor. Ve şimdi gözaltına alınmış durumda şoförü Başbakan Yıldırım'ın Bin Yıldırım'ında Yıldırım'ın da son dönemde üst üste gelen terör saldırılarına ilişkin olarak örgütün dışarıdaki yöneticileri Kuzey Irak'ta, Suriye'de bundan böyle artık bizden talimat beklemeden serbest fedai türü eylemleri kendi imkan ve kabiliyetinizle nerede yapabilirsiniz yapın diye genel bir talimat verdi diyor. Canlı bomba eylemlerinin onlarcası önleniyor zaman zaman bir iki tane de kaçıyor demiş. Ama bunu da dikkatli bir süzgeçten geçerek değerlendirmekte de yarar olabilir bu açıklamayı da çünkü son bir buçuk yıl içinde 18 büyük saldırının gerçekleştiği bu yıl sadece sadece bu 2016 kapanmadan önce gerçekleştirilen geçen hafta vermiştik maalesef bu korkunç rakamları statistikleri şimdi tekrar dönmeyelim ama 8.sinin gerçekleştiği ve 400'e yakın insanın hayatını kaybettiği ve 2000'e yakın insanın da yaralanmış olduğu gibi ürkütücü rakamlar varken zaman zaman bir iki tane de kaçıyor demesinin pek dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor ayrıca da tehdidi küçümsememek lazım diye konuşmuş ve tehdidi küçümsediğimiz zaman bu sefer kendi sonuçlarından kendiniz zarar görüyorsunuz, icap ediyorsa ilave de vereceğiz demiş. Yani o hal uzatılmış o hal şartları altında, olan hal şartları altında her türlü yetki zaten verilmiş olan bir durumda gerekirse, icap ediyorsa ne demekse bu ilave de verileceği ifadesini anlamak çok kolay değil öyle söyleyelim. Evet bu konuyu tekrar şey yapacağız. CNN Türk de bu arada HDP binalarına yapılan saldırılarda altyazı olarak ekran altından geçen yazıda terörle mücadelede önemli rol oynuyor diye bir altyazı geçmiş. HDP binalarına saldırılar diyor. Büyük kırmızı üzerine beyaz gömme harflerle yazılan şeyde. E, Altyazıda da terörle mücadelede önemli rol oynuyor diye. E, e, bu alt bandda ilişkin bir açıklama bekliyoruz. Açıklaması gelmiş şeyden de HDP Genel Merkezi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda. CNN Türk de cevap vermiş. Gerçekten kabul edilemeyecek bu hatadan dolayı sorumlu kişiler hakkında da gerekli işlemler başlatılmıştır deyip özür gelmiş. Bunun... E, bir başka hem teknik hem de operatör hatasından kaynaklı teknik hatadan ve operatör hatasından kaynaklı yanlışlıkla bir önceki haberin başlığı ile HDP binalarına saldırı haberinin üst başlığı birlikte kullanılmış ve hata fark edildiği an yayından alınmıştır diye bir açıklama var bu vahim hatadan dolayı özür dileriz diyor sorumlu kişiler hakkında da gerekli işlemler başlatılmıştır demiş burada Hemen şey yapacağız tabii Onu da takip etmemiz Gerekiyor İşlemler gerçekten yapılıyor mu yapılmıyor mu diye Oldukça Alacakaranlık bir Kuşak içinde Seyahat etmeye devam ediyoruz Ama dünyada da öyle Şimdi birazdan dünyadaki olaylara da geçeceğiz Yalnız Türkiye'den ibaret değil şüphesiz olay Yalnız eski Ahim Yargıcı Rıza Türmen'in Eski Cumhuriyet Halk Partisi ve Barış İçin Demokrasi Hareketi'nin öncüsü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sünni değerlere dayanan Neoliberalizmi acı, acımasızca uygulayan otoriter bir Türkiye yaratmak istediğini söyleyerek Bu projede tabuta çakılan son çivi başkanlık diye bir ifadede bulunmuş Kemal Göktaş'ın sorularına zor soru sayfasında cevap verirken belki bunun zaten bunun ayrıntılarını da bu konuyu tartışmayı da konunun ayrıntılarını da Ali Bilge ile yapacağımız ekonomi politik sohbetinde saat 9'dan sonra yapabiliriz. Açık gasta Açık radyoda, açık gazetede Biko üzerine şarkılar dinlemeye de devam ediyoruz. Stephen Biko'nun 70 yaşını 70. yıl dönümünü Güney Afrikalı Stephen Bantu Biko'nun 30 yaşında karakolda katledilmiş, daha tarafından dövülerek öldürülmüş önemli bir kara. Kara şeyi de unuttum onu söylemeyi ağızda. Ee, kara güzeldir. Black is Beautiful sloganı da onun yarattığı bir şey yani şöyle de söylüyor yani sen olduğun gibi iyisin tamam yani kendine bir insan olarak bakmayı öğren yeter aslanım diye konuşuyor. Çok önemli bir kişinin şimdi dinlediğimiz parça Natty Dread grubundan bir reggae Biko adını taşıyor. Bugün fırsat bulursak birkaç biko, üzerine yapılmış birkaç güzel parça daha çalma imkanı da bulabileceğiz. Evet, hatırlamalar derken Maraş katliamının da yıl dönümü olduğunu söylemiştik. Bir de hatırlatalım neydi. Türkiye'de 1975 ile 1983 arasında... Zaten resmi rakamlara göre 5634 kişi öldürülmüştü ve bu rakam sadece bu 8 yılda Sakarya ve Dumlupınar muharebelerinin savaşlarının toplamından fazla olduğu hesaplanıyor. Öyle acayip bir durum. Ee, Kahramanmaraş denilen olaylarda 19 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık'a kadar devam eden ...olaylar Cumhuriyet tarihinin... ...en önemli katliamlarından birini oluşturuyor... ...açık kitapta... ...bu konuda bir madde var... ...katliamlar diye oradan bakılabilir... ...Açık Radyo'nun... ...15. yılında... ...yayımlanmış olduğu kitapta... ...ve... ...12 Eylül darbesine... ...gerekçe olarak kullanılan ya da hazırlanan... ...en önemli olaylardan biri olarak da... ...kabul ediliyor... 78'de önce Malatya'da sonrası vasta daha sonra da Kahramanmaraş'ta çatışmalar doğruluğa çıkıyor. Ve sonuçta e, yıl sonunda başlayan ve esas olarak Alevileri hedef alan şiddet olayları süratle bir katliama ve yağmaya dönüşüyor. Alevi kadınlara tecavüz ediliyor, hamile kadınlar şişlenerek öldürülüyor, bebekler vahşice parçalanıyor. Alevileri öldüren cennete gider sloganıyla yola çıkan saldırı sonrasında resmi rakamlara göre çoğunluğu çocuk 111 ölü, 176 yaralı var, 110 ev ve 70 iş yeri yakılıp yıkılmış, Alevi nüfusun %80'i Maraş'ı terk etmiş olayların sonunda. Bu konuda yapılmış araştırma ve kitapların derlenmesiyle yapılmış bir madde bu. Ve yani hemen olay sonrası Maraş'a giden bir bakan da şöyle demiş. Kahramanmaraş katliamı 1572 yılında binlerce protestanın boğazlandı Aziz Bartolomeus katliamı ya da 20. yüzyılın ortasında Endonezya'daki solcuların bir gecede topluca katledildikleri faşist ayaklanma gibi bir katliamdır. Sa sol çatışması denmez anarşi denmez bu Alevi-Sünni çatışması da değildir planlı örgütlü bir faşist saldırıdır diyor ve böyle bir e, durum var tarihimizde pek çok aydınlanmamış facia bulunuyor diye açık radyonun web sitesinde de koymuş olduğumuz Ali Bilge'nin programında koyduğu bir bilgi lerden de bir kısmı bu. İşte böyle. Maraş. Bir öteki de hayata dönüş operasyonunun yıl dönümü gene. O da 12, 19 Aralık'ta başlayıp... 22 Aralık 2000'de oluyor. Ülke çapında 20 ay hapishanedeki... siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı bloklara yapılan operasyon. Biyanet'te güçlü, sevimli imzasıyla bir değerlendirme var. Hayata dönüş neden yapıldı, bugüne etkisi ne oldu, o hatırlamakta fayda var. Çok ayrıntılı bir bilgi Dizimi, dizilimi var burada. Fakat sadece şunu söyleyelim, hayata dönüş operasyonları aydınlatılmayı bekleyen yakın tarihte bir vakadır. Özellikle hapishanelerde bugün yaşanan hak ihlalleri ve hukuksuzluklar da dikkate alındığında sadece belli duyarlılıkları olanlarca değil herkes tarafından hatırlanmalı diyor. Ve ondan sonra da unutulmaması ve unutturulmaması adına sürecin önemli köşe taşlarını sıraladığı bir yazı var Biyanet'te. İlgilenen ve bilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz de oraya da bakabilirler. Hayata dönüş denen tuhaflığın da devamı. Ee, eğer şeyle de ilgili Kahramanmaraş olaylarıyla da açık kitaba bakılabilir. 1900... 2010'da pardon yayınlanmış olan açık kitaba da bakılabilir. Evet dönelim şimdi. Bir de intikam e, meseleleri var e, Türkiye'den. E, bu sözünü ettiğimiz Kayseri'deki olaylardan sonra e, hayatını kaybeden askerlerinde Er Yunus Emre Duran, Piyade Çavuş Fehmi Barçın, Çavuş Göksal Mustafa Ağaç yetiştiren Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak, Piyade Onbaşı Ahmet Taş, Er Kenan Döngel, Er Kamil Tunç, Onbaşı Abdülsamet Özen ve Er Raşit Yücel, Er Serdar Amak, Er Hasan İlhan ve Komando Piyade Komando Onbaşı Mustafa Cihan, kendi memleketlerinde toprağa zorunlu askerlik yapanlar çeşitli İstanbul'da, Yozgat, Kırşehir'de Yozgat ve Kırşehir'de, Zonguldak'ta, Afyon'da Kocaeli'nde İzmir'de, Denizli'de ve Osmaniye'de pek çok yerde yani ülkenin dört bir tarafında bir yandan e, cenaze törenleri, matem yaz, şehit kaldırma törenleri, bir yandan da HDP başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MEP'in, disk binalarının da hedef alındığı vahim olaylar var. Bir de intikam şeyleri var. Mesela e, çok ilginç ve tü, ürkütücü şeyler var. Ee, bu özellikle Halep'le ilgili olaylarda Suriye'deki gelişmelere karşı da mesela diriliş postası Ey zalimler ve destekçileriyle sessiz kalanlar Türkiye'nin korkunç intikamını hazırlanın. Ne Rusya'nız ne Amerikanız ne de tarihinin altında fingir dediğiniz Pers mollaları sizi koruyabilecek diye gene İran'la ilgili Acem'den sonra bu sefer de Pers e, sıfatı kullanılarak aşağılanan bir durum var Entari vesaire çok e, büyük bir intikam şeyleri yani İstanbul neyse Şam odur Ankara neyse Musul odur Diyarbakır neyse Kerkük odur ifadeleri var. Dağışı PKK'sı bunun canlı bombayla söylerken arkalarından döndük döktükleri kana ekmek bana güya vatanseverler teröristin mesajını stratejik analiz diye yutturuyor demişler. Yeni Söz gazetesi ise e, o saldırının mesela iktidara yakınlığıyla bildiren, bilinen yeni söz gazetesi Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin olarak katil ve uzantıları yakında kökünüzü kurutacağız başlığıyla yayınlanan haberde. Ey iblisin çocukları bekleyin Romanınızı da Viyana'nızı da Paris'inizi de Londra'nızı da Berlin'inizi de başınıza geçirip İslam toprağı ve mazlum sığınağı yapacağız diyor. <gülüyor> ters bayrak posteri diye ediliyor birinci sayfasında dün bu çıkan ee, ve e, ters İstiklal istiklal savaşı zamanında da açıldığı ve savaşı temsil ettiği söyleniyor ee, tüm ahlaksız vicdansız ve alçak katilleri dünyanın bir araya gelmiş biyolojik ve zihinsel veledi zinalarına kurdurdukları terör örgütlerine <gülüyor> Sağladıkları mali, askeri ve istihbari imkanlarla, maşeri vicdanın sesi, yeryüzünün en merhametli devlet ve milletine, insanlığın izzetini yere düşürmemek için çalışan bu aziz milletin evlatlarına saldırtıyorlar diye bir ibare ve ifadeler kullanıyor. Ve madem idam edemiyoruz, PKK'lıları canlı yakalamayın diyor. AK, AK Parti, MHP ve CHP gruplarına sesleniyoruz. Bizim paramızla terörist beslemeyin görüşünü savunuyorlar. Bir de mesaj okuma var. Saldırının Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Talas Caddesi'nde gerçekleştirilmesinin bir mesaj olduğu iddiasına yer veriliyor. Bu 17 Aralık darbe girişimin 3. yıl dönümünde demiş tarihte Çinilerle Türkler arasında yaşanan ve Türklerin kazandığı Talas Savaşı'nı hatırlatıyormuş. Bunu bilmiyorum ben. Talas Caddesi'nde yapıldı. Özel talimat aldılar iblisler. Alçak terör örgütü PKK diyor. Yeni Söz'ün bugünkü birinci sayfasında da şey var. İran halkından, İran rejimine de Halep isyanı diye İran'a karşı da bir orada da bir devrim ya da ihtilal haberi vardı. Yeni Söz'den sonra bir de Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk'ün Başka bir mesaj okuma girişimi yazısı var. Son saldırı Kayseri'li olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da Kayseri'li olmasına dikkat çekip Kayseri'nin seçilmesinin bir başka nedeni de bu, bu, o, budur diyor. Duyarlı bir ilimizde Türk-Kürt Türk, Türk -Kürt çatışmasını çıkarmakta hedefleridir demiş. Yani bir çeşit hamura bir kanunları yani bundan 3770 yıl önce bir şeyde Mezopotamya'nın Kadim Mezopotamya'da Babil krallığının kodlarında kanununda yaklaşık 1754 MİSADAN İsa'dan önce milattan önce Orta kronoloji denen yani 3770 yaklaşık yıl önce çıkarılmış gayet iyi korunmuş şeyde kodlarda İşte bir kimse bir eve girecek delik açarsa o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır komplocular bir tavernacın evinde buluşurlarsa ve bu komplocular yakalanamamış ve mahkemeye teslim edilmemişlerse tavernacı ölümle cezalandırılır bir adam kendisiyle kölesinin gözünü çıkarırsa ya da kemiğini kırarsa onun değerinin yarısını öder tabi köle olunca parayla halledilebiliyor iş bir adam kendisiyle eşit olanın birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır diyor. Köle olmayınca dişe diş oluyor. Ee, böyle bir şey var hırsızlık işleyen yakalanırsa öldürülür. Bir adam başka birinin kölesini alırsa erkek ya da kadın kölesini ve şehrin kapılarının dışına çıkarırsa öldürülür gibi sözler var çok önemli aslında bir intikam şeyleri de orta yani tarih öncesi kadim tarihe yönelik hatırlatmalar yapan çok feci intikam çağrıları dolaşıyor ve bunlar konusunda herhangi bir tedbir alınıp alınmadığı konusunda bir fikrimiz yok net olarak söylemek gerekirse ee, bir sağduyulu çağrı e, geliyor. Önemli bir çağrı var. Bunu bitirelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilini, AK Partili bir milletvekilinden e, İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde HDP binalarına düzenlenen saldırıların ardından Twitter'dan Şöyle bir sağduyu çağrısında bulunmuş. Provoke eden ve halkı suça davet eden ancak terör örgütünün amacına hizmet etmektedir. Suç işleyen ve suça teşvik eden karşısında hukuku bulur. Halkımız HDP binalarına saldıran provokatörleri emniyet güçlerine bildirmeli diyor. Yani bizzat bu provokatörlerin ihbar edilmesi çağrısında bulunuyor. Hukuk devletinde bireysel intikam yoktur. Huzurun temini hukuktur. Toplumun öfkesi anlaşılır ancak HDP binalarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunlar ancak provokatörlere ve teröre hizmet eder ifadelerini kullanmış. Önemli bir açıklama bu. Ciidem Toker de bir şeyi daha 13 Aralık'ta yazmıştı bu Kayseri saldırısından önce. Bir devleti kabile veya mafyatik yapılardan ayıran temel unsur, hukuk kurallarına dayalı olmasıdır. Temel unsurun hukuk kurallarına dayalı olması gerektiğini belirtiyor. Eğer Türkiye bir kabile devleti değilse, o devletin bakanı, İçişleri Bakanı'na kastederek söylüyor, Süleyman söylüyor intikamdan söz edemez diyor. Terör saldırısından bir gün önce yapılmış geniş kapsamlı tam teçhizatlı huzur operasyonuna rağmen bu çaptaki bir katliamın nasıl düzenlenebildiği sorusunun cevabı da havada asılı durmaktadır diye de söylüyor. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısında Hakan da T24'teki yazısında o halde o hal niye var başlıklı yazısında dünyada bu kadar çok terör eylemi yaşanan kaç ülke var? Neredeyse her ay bir büyük terör eylemi oluyor, oluk oluk kan dökülüyor, toprak bile yoruldu durmadan genç ölüleri bağrına basmaktan diyor. Ne zaman bitecek bu vahşet, kim bitirecek, nasıl bitirecek, başkanlık rejimi gelince mi bitecek, nereden bilelim diyor. O halde terörü bitirdiler mi diye devam ediyor biraz atlayarak göz gezdiriyorum yazıya o halde binlerce gözaltı ve tutuklama yaptılar insanları işten çıkardılar gazete ve televizyonları kapattılar terör bitti mi o hal başarılı oldu mu o halde neden o hal var diye soruyor ve e, sonuna kadar savaşacağız diyorlar intikam alacağız diyorlar ölenlere yazık oldu diyorlar ama şehit olup yüce mertebe, mertebeye eriştiler diyorlar en acil önlemleri alacağız diyorlar. Şu kadar kişiyi gözaltına aldık diyorlar. İhmal ve güvenlik zafiyeti yok diyorlar. Nefretle kınıyoruz diyorlar. Ama asla sorumluluk alıp özür dilemiyorlar. Tek bir hatalarını kabul etmiyorlar. Hiçbir zaman istifa etmiyorlar. Biz bu ülkeyi kötü yönetiyoruz. Daha iyisini beceremiyoruz demiyorlar. Tersine hep daha fazla hatta ebedi olarak iktidarda kalmak istiyorlar. İnsanlar mutsuz Korkuyor, siniyor, evlerine çekiliyor Kendilerini suskunluğa mahkum ediyor Bir kısmı idam gelsin Diyor, bazıları HDP ve CHP Temsilciliklerini basarak Yakıp yıkmaya çalışıyor Ülke yok ediliyor Halk kan içinde bırakılıyor Yalnızca bugünümüz değil, geleceğimiz de Tüketiliyor diyor, daha nereye kadar Nereye kadar Nereye diye bitiren bir yazı yazmış Durum Böyle şimdi birazdan Ali Bilge'ye bağlanarak konuşmaya devam edeceğiz. Açıkgaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Can orada mı? Can yok. Hala izinde. Yok. Yarın dönecek ama size yetişemedim. Anladım. Biz Selahattin'le birlikte program yapacağız. Sizin bir, Sizinle yaptığımız bir programı da anma fırsatımız oldu. Çünkü bu, bu Karaman Maraş olaylarının faili meçhul kalmış pek çok olayın. Cinayetin katliamın bir konuşmasını da yapmış. idik. Onu da andık bugün çünkü yıl dönümü. Kahramanmaraş'ın evet. derlerinin de evet. Nereden başlayalım bilemiyorum. Yani ölümlerden geçilmiyor. Ben şeye fırsat bile bulamadım ben ama onu saat 9.30 10 arasında belki biraz da sarkıtarak yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yalnız Türkiye'de çok boyutlu hem saldırı hem de HDP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Disk'in MEP'in binalarına da yapılan çok kaygı verici saldırılar var. Bir polisinde de öldüğü haberi var, şehit olduğu hatta bunlardan bir tanesinde. E, önlemeye çalışırken, müdahale ederken düşüp. E, onun ötesinde de yalnız başka birçok intihar saldırısı da var. Yani Yemen'de muazzam bir intihar saldırısı, 52 askerin öldüğü. Halep'te de cehennemle eş anlamlı durumlar olduğu, otobüslerin ateşe verildiği, tahliyelerin bir durdurulup bir başladığı ama kış kıyamette böyle bir durum var. Bir de yeni jenosit ve kan çıkması ihtimali olan mesela Kongo gibi yerler var çünkü başkan bırakmıyormuş şeyi. Evet. iktidarı yeni seçim istiyor. 12 sene yetmemiş ona ya da 8 tam bilemedim. Böyle devam ediyor. Bugün bir kanlı şeyler olabilir diye devam eden pek çok olay var. Onlara da daha sonra değineceğiz herhalde. Geçen hafta yani bizim pazartesi gündemi oldukça yoğun oluyor bir de. Yani hep kanla, ölümle başlıyoruz. Yani geçen haftanın sonunda da Doğma beşiktaş stadında olan eylem vardı. Bugün karşılayan mı e, ve yine ölüm yine kan ve yine benzer açıklamalar. E, ve dünyanın her tarafı dediğiniz gibi e, saymıyor ama biz de e, geçen haftalarda da hep e, söylemiştik 2015-2016 bilançosu çok ağır yani bütün e, yıllar boyunca devam etmesine karşın son. İki yıl içerisinde, şimdi bulunduğumuz yılda iki hafta sonra bitiyor. Ki bu yılın içerisinde aynı zamanda olağanüstü halin idan edildiği ve ülkenin kanunüstü kararnamelerle yönetildiği demokrasinin askıya alındığı bir dönem. 2015 Haziran seçimlerinden buraya getirdiğimizde muazzam ağır bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, tabii burada neden sorusunu herkes soruyor ve bunun bir tek karşılığı var. Siz siyasi alanı e, yok ederseniz daraltırsınız. Demokrasiyi e, askıya alırsınız. Bunun terörle olan e, bağlantısını kurmuş oluyorsunuz. Yani böyle bir denklem e, var. E, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi e, sonrasında çıkarılan OHAL ve kanun ve kararnameler e, sadece bu olaya bu olayın faillerine yönelmedi ve özellikle Türkiye'de e, üçüncü parti konumundaki Halkların Demokrasi Partisi HDP bugün fiilen ortadan kaldırılmış e, pozisyonunda, kaldırılma pozisyonunda genel başkanları içeride, e, milletvekilleri içeride, parti teşkilatları içeride ve fiilen siyasi faaliyet e, yürütme imkanını hem parlamento içinde hem parlamento içinde alındığını e, görüyoruz. Ve e, filan bu e, partinin e, belki eski sistemde Cumhuriyet Savcıları işte Anayasa Mahkemesi'ne giden kapatılma kararı çıkardı. Bu karar çıkmıyor. Tabela olarak duruyor. Ama siyasi faaliyetlerini engel ediyorsunuz. HDP'yi ee, eleştirebilirsiniz. Ee, kimileri işte bu konuda daha e, PKK ile olan meseleleri öne sürerek bir farklı duruş sergilim istiyor ve bu konuda tatmin etmiyor. Ama şunu unutmayalım. Biz buraya nasıl geldik? Ee, biz Çözüm süreci bir süreç yaşandı bu ülkede. Bu yaşanan da bir resimle bir fotoğrafta da tescillendi Dolmabaşlı Mutabakatı. Mesele bunu e, bu sorunun kaynağında bu tablonun bozulması yaptığının altını çizmek e, gerekiyor. E, ve bu e, tablonun bozulmasını isteyen de e, bu tabloya karşı koyan bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve bunu tanımadığını söyledi. Ve Türkiye e, ondan önceki 2-3 yıl içerisinde tarafların çözüm üzerinde yoğunlaştığı, işte Öcalan'ın devreye girdiği, Nevruz bildirilerinin okunduğu bir döneme şahit oldu ve akil insanların aracı kur, yapıların oluşturma aşamasına gelindiği noktada bu iş bitti. Bu neden bitti? Çünkü bir ikili başkan yaptırmayacağız konuşması ve Kürt siyasetinin, Türkiye yerlişme projesinin önemli ölçüde e, taban bulması ve bir üçüncü parti pozisyonuna gelmesi, 6 milyona yakın oyanması, e, açıkçası e, bu soruların cevabını bulduğumuzda, e, yani siyasi alanın daralması, siyasetin yok edilmesi, parlamentonun sayılması ve olağanüstü hallerle demokrasinin askıya alınması ile e, terörün e, varlığının güçlenmesi arasındaki ilişkiyi kurmamız mümkün. E, sonuçta e, 2015 Mutabakı, Dolmabahçe Mutabakatı'ndan sonra e, ki e, taraflardan PKK'nın da e, işte kendi e, siyasetindeki e, ya da uyguladığı yöntemdeki e, şehirlerde e, hendek, öz yönetim gibi e, ve bunların sonucunda geniş topluluğu, Kürt topluluklarının bir kalkışma olacağı varsayımıyla ya da varsayımını bilemiyoruz. Binlerce PKK'lı sivil kült vatandaş da bu süre içerisinde katledildi. Bedir üstüne üstlük bu topraklar tarihinde görmediği bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Kendi topraklarımızı tarihimiz boyunca bombalarız. Tayyarenin icadından da orduya girdiğinden itibaren taş taş üstüne bırakmadığımız dönemler olurmuştur. Şeyh Said, Dersim gibi aradaki başka şeyler ama bu 21. yüzyıl içinde kendi topraklarımızda milyonlarca insanın yaşadığı mahalleleri yerle bir ettik. Siyasi alanı daralttık. Demokrasiyi askıya aldık ve o hallerle KHK'larla bu noktaya geldik. Çözüm sürecinden de bu noktaya geldik. Her şey, yay, basın yayın organları yasaklandı. parlamento işleçsizleşirdi ve biz 2015 ve 2016'da e, pik yapan bir terör ortamı ile karşı karşıya kaldık. Gayrıca tabii Orta Doğu, Suriye batağını da e, saymıyorum. E, bu neden terör, neden e, intihar eylemleri arttığını arkasında e, ilk aşamada sıralayabileceğimiz e, şeyler bunlar. Ama bu bir soru da şu yani. Bunun e, yarattığı güvenlik e, krizi ve korku kimin işine yarıyor? E, o, bunu gerekçelendiren e, en büyük e, şey otoriterliğe geçiş Orada kullanılıyor. Yani güvenlik sorunu hatırlayın Kahramanmaraş bugün yıldönümünü kutladığımız sıkıntı milanına sebebiyet vermişti. Ve sonra biz baktık ki bu Kahramanmaraş aslında Türkiye'yi 12 Eylül'e doğru yönelten e, köşe taşlarından bir tanesi. Evet. Halinde en önemli hususlardan. Dolayısıyla hmm, otoriter rejime, cuntaya ve darbeye geçişin e, gerekçeleri olarak bunlar sayıldı ve baktık ki aslında bunlara göz yumanlar e, işte kontrol gerilip haliyetlerini örgütleyenler olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Bugün yaşanan kanun terör eylemleri o halbiyeti içerisinde de doluyoruz. iktidar büyük bir zaaf içinde ve intikam kelimeleriyle karşı koşu yaşanıyor. Ve toplumda muazzam bir yarılma ve kopuş zaten yaşanmakta ve onun kireçleniyor adeta bu. Ve işte HDP e binaları basılıyor. Kürtlerle Türkler arasındaki bu hazin kopuş katmerleşiyor. Evet ben buna bir ufak parantez ilave edeyim. izninizle yani yeni bir haberde Mersin'e bağlı Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmış ya da kayyum. DBP'li yani demokratik demokrasi neydi? DBP'nin açılımı Demokrasi ve Birlik Partisi mi? DBP Bölgeler Partisi. Evet Demokratik Bölgeler Partisi. Belediye'nin beledi, kayyum sayısı... 44'e yükselmiş. Yani kayım atanan belediye sayısı bir DBP'li 44 olmuş ki yani şeyde kimsenin yaklaştırılmadığı belediyenin önünde işte bir anet haberi bu. Çevik kuvvet ezihli araçlar bekliyor. Ee, şimdi bulunamamıştı filan. Fakat şöyle bir bakıldığı zaman yani bir kere bu muazzam sayıda tamamen yerel yönetimin Ortadan kaldırılması anlamına geliyor yerinden yönetimin belediye seçimleriyle. Bir de şeylere kısaca göz atınca gene Biyanet'te mesela en düşüğü %39'da Hınıs'ta olmak üzere ve şeye kadar da %81 küsura Cizre'de çıkmak üzere Oy yüksek oy oranlarıyla gelmiş olanların hepsinin kayyıma devredilmiş olduğu 44 belediyeden bahsediyoruz. Bu, bu sırada demokrasiden bahsetmek çok kolay olmasa gerekir diye düşünüyorum. Yani Seçimler seçimlerde çıkan iradenin ortadan kaldırıldığı hiçe sayıldığı bir tören meşhur. Bir partinin eş genel başkanları bir içeride milletvekilleri içeride e, parti yöneticileri içeride ve hücredet falan tutuluyorlar yani. Evet yani kötü, kötü muameleye e, maruz kalıyorlar. E, yani bu bu bunun bu tablo zaten ve bu siyasi parti e, Haziran seçimlerinde 6 şeyde de 5 milyon oy aldı. Ee, böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız ee, ve biz bir diktatörlüğe geçiş aşamasında bunları yaşıyoruz zaten otoriter rejime geçiş işte terörün muazzam sunduğu imkanlar var yani e, güvenlik endişesi ve korku e, otoriter rejim isteyenlerin de e, elini kuvvetlendiriyor bakın e, yani tamam e, terör niye oluyor? Dünya pratiklerine baktığımızda bir kere siyasi alanda kaldığında e, demokrasi olmadığında hak e, kendi e, varlığını ispatı dönüp ben varım diyor e, karşı tarafın amaçlarına e, ne ölçüde şeyini e, hizmet et, etmediğine. E, o meseleyi bir kenara bırakalım ama o kendinin varlığını ispat etmeye çalışıyor. Ama siz demokrasiyi genişlettiğinizde, işte kaç tane Nevruz e, Bayramı e, bildiricileri oku, okundu. O sıralarda yaşanan bir problem yoktur. Dolayısıyla <gülüyor> e, görüşmelere dayalı, yumuşamaya dayalı, parlamento ücreti dışındaki bu süreç bozulduktan sonra geldiğimiz husus yine eskiye dönüş e, olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ee, şu anda HDP'nin e, yaşadığı HDP'ye yaşanan e, yapılan muamele e, dünya ölçüsünde skandallara sebep yani, gör, görülebilecek bir olsun. Seçilmişleriz siz. E, ki buna en büyük hizmetle dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin muazzam yanlışıdır, kaskısıdır. E, yani şimdi bir partinin, üçüncü partinin iki genel, eş genel başkanı içerdi milletvekilleri içerdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkanı bunları ziyaret etme girişiminde bulundu mu? Hatır, Biliyor musun? Hatırlamıyorum. Partiden bazı milletvekilleri <gülüyor> yaptılar. Bunu. Cumhuriyet c c gazetecileri ziyaret var. E, ama mesela ana muhalefetin başkanı üçüncü partinin Genel Başkan'ın hapiste bir ziyaret etmesi demokrasi e, açısından, e, mücadelesi açısından, demokrasiyi koruma ve kollama açısından gerekmez miydi? Yani neden ana muhalefet bu konuda? E, şey, Bakın e, biz e, e, terörün arttığı zamanlarda seçimler de yapıyoruz ki biz referanduma doğru gidiyoruz. Ee, işte önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülmeye başlanacak ee, anayasa değişikliği bağlamında söylenen e, zikredilen e, maddeler anayasa da yapılması düşünen maddeler bu konuda önümüzdeki e, dönem e, gerçekten kritik hep onu söylüyoruz e, yani kullandığımız benzeri şempeste işte otoyoldan son çıkış e, buna karşı tüm e, muhalefeti bir araya getirecek modellemelerin, e, ittifak mühendislerinin e, yapılması gerekli ve tek madde yani bu maddede e, bu e, sarayı e, saray rejimi haline getiren e, bu değişiklik bu, buna bir anayasa tadilatı değil yani tamamen bir e, tekleştirme sarayda bütünleştirme birazdan e, geçeceğiz Önümüzdeki dönemde çok çok konuşacağız. Bu 21 maddelik değişiklik Türkiye'de bir saray rejima oluşturuyor. Yani düşünüyor, biliyor musunuz? Bütün yetkiler tek bir merkezde sarayda toplanıyor. Yasama organı yasama organı olmaktan çıkarılıyor. Kayıtsız, şartsız şey yazar egemenlik milletindir diye bir de yapar ki o meclistir işte temsilcileri, meclis kanun yapma yetkisini elinden alıyorsunuz. E, ve meclis e, bir böyle e, silik kurum halinde e, tabela halinde var. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu yürütmenin e, en önemli unsuru olan bakan atama yetkisi ve bunları millet meclisinde m, Bakanlar Kurulu'nun denetlenme yetkisi e, ortadan kalkılıyor, elinizden alınıyor. Yer yerinden oynayacak e, hususlar bunlar. E, muazzam e, yani bunun e, demokratikleşmeyle e, le, en ufak bir ilgisi olmadığı gibi bizim 1876'dır e, işte bir birinci meşrutiyet e, kısa sürmüştür e, anayasa, ondan bu evet. anayasa yapımı sonra işte o anayasa 33 yıl sonra e, tekrar gündeme getirildi ve ikinci meşrutiyet e, sonrasında amaç şuydu. Sarayın elinde bulundurduğu yetkileri bir organa meclise yasama organına getirmesi ve o da Hanedanın üzerinden mesela meclisten işte monarşik yapıdan cumhuriyete geçişi sağladı ve Hanedanın tek bir soya bağlı olmaksızın yürümesini gerçekleştirdi. Şimdi biz bugün baktığımızda bu maddelerin hepsini alta alta koyduğumuzda e, burada e, me, me, meclisin çoğunluğuna sahip olması bile yetmiyor. Bütün yetkiler e, sarayda düğümleniyor. E, bütün devlet kurumları e, saray tarafından e, belirleniyor. Dolayısıyla başkanlıktan öte yetkileri olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Hem partinin başı oluyor. E, parti e, ve devlet bir iç içe geçiyor. E, ve bu da sarayda bütünleşiyor. Dolayısıyla yasama meclisini e, ortadan kaldıran, yürütmenin yetkisini ve yasamanın yetkisini tamamen saraya bağlayan aynı zamanda e, yüksek yargıya oluşumunu e, yine saraya bağlayan e, biz rejimle karşı karşıyız. Yani şu anda bunun gerçekleşmesi halinde bir tek kişi ve sarayın oluşturduğu kabine, memurlar dışarıdan da atanabiliyor. Yani her şey sarayda buluşuyor ve sarayın sahibinin iradesine kalıyor. Yani o hali meclis ilan etmiyor, savaş yönetim şeyleri meclis ilan etmiyor yürütme alanında bütün güçler ve yasam bütün güçler e, sarayın e, uhtesinde e, düğümleniyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz vahim ortamda yaşanan terör faaliyetleri e, ve güvenlik krizi çünkü güvenlik krizinin yarattığı korku ortamı otoriter rejim isteklerinin ekmeğine bal sürüyor. Dolayısıyla bütünüyle bu e, ortamda biz bir de neyi unutuyoruz? Yolsuzlukları unutuyoruz. Bugün, e, üç yıl önce bugünlerde biz 17 Aralık e, soruşturmalarının e, dört bakanla ilgili e, başlayan soruşturma ve da, da, davaları konuşuyorduk. Ve tapeleri konuşuyorduk. İşte e, bu 15 Temmuz'a giden yolda en önemli husus ve ittifakın bozulması yani Gülen Cemaati ile AKP arasındaki 2002 2001'den itibaren başlayan ittifakın işte Mavi Marmara ardından MIT ile ilgili soruşturma o da aynı yılın Şubat ayında gerçekleşmişti. 17-25 ile tamamen kopuşa ve eski ortağın terör örgütü olarak nitelendirilmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla 17-25'i bugün Türkiye e, ve yolsuzlukları unutturulduğu bir ülke haline geliyor. Halbuki burada dört bakan ve idarenin başı arasındaki ilişkileri e, ortaya koyan muazzam bir yolsuzluk dosyası ki bu uluslararası çapta da Reza Zahrab'ın aktörlüğünde ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yargılanmakta olan ilişkiler. Ünlü e, İranlı e, ve dünya e, mali suçları, husus, e, suçları da önemli bir yeri olan e, bir aile ve e, kişiyle özdeşleşmiş ilişkiler ağıydı bu. E, bugün bunu e, unutturulduğuna zaten biliyor, bunun e, akamete uğradığı bu soruşturmalar içerisinde bulunan ee, bakanlar ve de onların uzantıları hakkında mecliste e, bir yargılama süreci bizzat e, dönemin e, sarayın katkılarıyla e, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla e, ve o zamanki AK Parti grubu e, Yüce Divan e, sürecini kapamışlardı. Mahkemelerde e, başkanları e, değiştirildi ve bu soruşturmayı başlatan herkesi şu anda işte e, şeydi. İçeride ediyorum. Bu soruşturma içerisinde bulunan kişiler. Bunun dışında bunun aklanmadan giden insanlar da işte şeyde Faizleriyle birlikte paraları da ödendi üstüne üstlük yani. Bunlar kimlerdi? Mesela o dönemin 4 bakanın ismi geçiyordu. Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Kadir Bayraktar bunların toplamı yani yüz milyonlarca e, avroyu doları bulan e, rakamlar süzüldü e, ve bugün e, bu 17-25 aralığı e, gündeme gelmesi gittikçe zaten medyanın da e, bir iktidar medeni saray medeni haline gelmesinden eee bunları çok e, ciddi gündeme getirecek alanların mecralarında e, kısırlaştığı, ortadan kaldırıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla e, 17-25 e, Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğu. Hemen sonrasında bir ittifakın bozulması ve iki ortağın birbirine düşman ilan etmesinden 15 Temmuz darbe girişimine girilmesi ve bu süre içerisinde barışa giden yolda yolun tıkanması ve denklemin taraflar bozulması kan boyutunun bunu bugünkü konuma gelmesine yol açtı ve de geldiğimiz noktada bir, bir garip başkanlık rejimi saraya dayalı yani dünyadaki başkanlık rejimleriyle hiçbir ilişkisi olmayan otoriter faşist bir rejimin Arifesinde bulunduğumuz bir e, duruma işaretli. Evet Ali Bey, ben de şeyi ilave edeyim izneside bu bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Kemal Göktaş'ın zor soru başlıklı köşesinde yani köşediği sayfasında mülakat var şeyle Rıza Türmenle yapılmış eski Ahim yargıcı. Ve demokrasi mi diktatörlük mü oylaması yapılacak diyor. Demokrasi kuvvetlerin iktidarı paylaşması demek bu sistem toplumdaki kutuplaşmayı da keskinleştirecek diyor. Sizin biraz önce bahsettiğiniz anayasa değişikliği 21. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa önerisinin adı literatürde diktatörlüktür diyor. Yani Türkiye'deki durum açısından başkanlık kutuplaşmayı artırıcı bir sistem olarak e, ortaya çıkacaktır diyor. Çok ayrıntılı, iyi bir, ilginç bir söyleşi. Ben sadece birkaç noktasını e, şey yapmak istedim. Yani şu anda 146 gazetecinin içeride 169 medya organının kapatılmış durumda vahim bir tablo. Türkiye hiç bu kadar kötü olmadı basın özgürlüğü bakımından diyor. İşte toplantı özgürlüğü bakımından baktığınızda sokağa çıkıyorsunuz, hükümeti destekleyen bir gösteri yapmayacaksanız üzerinize su sıkılır, coplanır, gözaltına alınırsınız. Bütün özgürlüklerde böyle bir sınırlama. O halden sonra çok ciddiye binde 100 bin kişi işinden atıldı. Ne mahkeme kararı var, ne savunma. Veri alındı. 30 40 bin kişi tutuklandı. Niye tutuksuz yargılanmıyorlar hiç belli değil demiş. Ve Türkiye gibi her şeyin liderin iki dudağı arasından çıktığı bir ülkede... ...lidersiz, hiyerarşisiz bir siyaset, yatay bir örgütlenme bunu amaçlıyorlar diyor. Ve şey de önemli, yani Kürtlerin ne kadar... Tem ...biraz önce konuştuğumuz şey yani Kürtlerin ne kadar seçilmiş temsilcisi varsa... ...yerel ve ulusal düzeyde hepsi içeride, en büyük tehlike bu demiş. Yani konuşacağınız insan kalmadı neredeyse. Kürt temsilcilerin arasında. O zaman nasıl çözeceksiniz bu işi? Kaç kişiyi öldürebilirsiniz? Ne kadar öldürebilirsiniz? Böyle çözülmeyeceğini biz biliyoruz. Dünyadaki örnekler de gösteriyor. Tabii bir de Suriye boyutu ortaya çıktı. Rojava işi daha komplike hale getirdi. Ama aslında bir barış kozu da olabilirdi Türkiye için diyoruz zaten Türmen. Ya yani anayasa değişikliği de çok geniş bir danışma ile olur yüzde. 51 ile başkanlık sistemi kabul edildi%de 49 ne olacak peki yarısı dışlanmış bir toplumda halk iradesinden nasıl söz edersin Ayrıca o hal döneminde referandum yapılamaz demiş Adı literatürde diktatörlüktür bunun diyor Evet yani Rabey söyledikleri genel olarak bu, bu, bu duruma karşı duran, Kişilerin dile getirdiği hususlar. Yani ben o hal döneminde ve bu böyle bir yüksek seçim kurulu diye bir yargı alanı var, değil mi? Yani sonuçta orada da hakimler, hukuk adamları var ve yüksek seçim kurulu hak mı sorusu sormuştum. Yani Türkiye hem o hal koşullarında bir referandum yapması zaten bir böyle böylesine. Ee, bir rejim değişikliğine yol açan, yani bir yasama meclis meclis diye bir şey kalmıyor, bakanlar bir şey yapmıyor, saray hem devletin tüm unsurları sarayda, yerel yöneticileri bile atama yetkisine e, haiz oluyor bakanları atıyor denetleme etkisi yok, meclisin bir tabela haline geliyor, kanun çıkartma yetkisi cumhurbaşkanlığı başkanlığa bir diyor ee, yani sayısız yani parti başkanlığı da veriliyor bir de üstü. yani biz kabile yani böyle çok e, bakıyorum sürekli bu e, işte Azerbaycan, Tacikistan, Üzbekistan, anayasaların bu değişikliklerle bir e, e, o, o, onların gerisine bile düşüyorsunuz düşün bunu otoriter rejimlerin. Dolayısıyla e, mesele artık bundan sonra bu son çıkışı örgüt diyebilme meselesidir na karşı toplumsal ve siyasal muhalefeti bir araya getirme meselesidir. bunu da yıllardır söylüyoruz. Demokrasi yani buna tek maddelik birliktelik evet şu anda tek maddelik birliktelik gerekiyor. Bu devletin, rejimin saraylaşmasını önleyebilmek. Ondan sonra bunu önledikten sonra Demokrasinin az demokrasiden hiç demokrasiye geçiren sürecin temizlenmesi gerekiyor elbette. Ama bugün tek madde. Bu sarayın yetkilerini artıran değişiklikleri, sarayı otoriterleşen ve saray egemenliğine dayalı düzeni e, karşı bütün güçleri bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da elbette en önemli unsur Anamohalet Partisi düşüyor. E, ve Anamohalet Partisi'nin diğer toplumsal kesimlerle olan ilişkisi ve özellikle de iktidar partisi içerisinde bu konuda çünkü Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten muazzam bir ortaklık yaratıyor yarattı ve bu husus önümüzdeki dönemde parlamento içerisinde komisyonlarda ve genel kuruldaki 330'u bulması gerekiyor. Bu konuda varını yoğunu Türkiye demokrasiden yana kişilerin, güçlerin, yapıların, örgütlerin ortaya koyması gerekiyor. Yoksa bundan sonrası bundan sonrası yok. Evet, yani son olarak şeyi de ekleyeyim. Rıza Türmen şeyi de söylemiş. yani Başkanlık sistemi önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu AKP'nin MHP ile birlikte getirdiği bir öneri var masada duran. Bu başkanlık değildir, bu başka bir şeydir. Evet. Türk usulü yahnidir bu diyor. Ve istikrar ihtiyacından kaynaklanıyor deniyor ama demokrasiden kimse bahsetmiyor diyor. Yani başkanlık sistemi istikrarı getireceği hiç belli değil. Tıkanmaya, diktatörlüğe yol açarsa bu istikrar mıdır diyor soruyor. Yani başkanlık kutuplaşmayı artırıcı bir sistem. Çünkü kazanan her şeyi kazanıyor, kaybeden her şeyi kaybediyor. Yani %49 yönetimde hiçbir söz sahibi olmuyor. İşte bu çok önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor tabii. Ya, yani yapılan bahsediyoruz dünyada özellikle etnik problemleri olan ülkeler için böyle bir, bu yani bunun adı başkanlık değil zaten de yani başkanlığın da ötesinde garabet bir rejim ama temsil kabiliyetini grupların, yapıların ortadan kaldıran. Türkiye'de bir Kürt sorunu var. Bu Kürt e, sorunu parlamentoda partisini işte ya da partiler içerisinde kendisini bulup ifade mi? imkanı bir tek mecliste yaşayabiliyor en önemli çıkışını. E ki bu kadar budanmasına rağmen bölünmüş toplumlardaki böyle Türkiye toplumunda Alevilik, Sünni'lik, e, Kürt'lük, Türkiye'lik, Türklük vesaire bu sorunların olduğu yapılarda baş, normal başkanlık rejimi yani kur, hukuk sistemi, yargısı vesairesi düzenlenmiş e, bir başkanlık sistemi bile yok gelmiyor. Parlamenter sistem bu tür sorunları olan e, ülkeler için en ideal sistem. Tek çözüm aslında. Tek, evet tek yani çözüm. çok ilginç bir şey var. Artı zamanımız tamamen de oldu tabi ama yani şey e, bu Suriye'deki yaşanan Facianın da temelinde e, gene bu aynı tek e, diktatöryel yönetim olduğu söyleniyor. Çünkü Suriye'nin de çok, çok son derece parçalı bir yapısı var. Yani Hristiyan'ı var, Dürzi'si var, Şii'si var, 12 İmam e, Şii'si var, Şii Alevi'si var filan ve bunların e, ancak böyle bir demokratik sistem içinde tutulabileceği söz konusuyken öyle bir analiz de var belki daha sonra konuşma fırsatımız olacak. Evet olur. zaten bunu yani başka şeyimiz yok, Bunu konuşacağız. E, peki iyi yayınlar. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile ekonomi politik. Açıkkası. Evet Açık Radyo Açıkçı'nı gazetedeyseniz Can bir yok bugün Aman ben bendeniz ve Selahattin Çolak'la birlikte yürütüyoruz Açık Gazete programını Biko'nun Steven Bantu Biko'nun 70. doğum yıl dönümü kendisi 30 yaşındayken katledilmişti dövülerek öldürülmüştü bir polis karakolunda kara vicdan hareketinin Başlatıcısı çok önemli bir aktivist siyah güzeldir diye ve sadece halk olacaktır başka hiçbir şey ayrım olmayacaktır diyen azınlık hakları falan diye bir şeyden bahsetmeyen çok önemli bir insanın 18 Aralık 1946'daki doğum gününü kutlamış oluyoruz bu şarkılarla bu da Simple Minds grubundan gelen Başlangıçta çaldığımız Peter Gabriel'ın şarkısının aynını bir farklı yorumla dile getirdiler. O da iyi bir yorum olarak karşımıza çıkıyordu. Evet, cum bir intikam dalgasından bahsetmek mümkün. Bugünkü gazetelerde de bir kısmına yer verdik. Türkiye'deki bu Kayseri'deki intihar bombası saldırısından sonra 14 askerin yaşamını yitirdiği ...bir de polisin sonra... ...HDP binasına yapılan saldırıda... ...hayatını kaybettiği... ...15 şehit olan... ...ve 55'in üzerinde de yaralının... ...bulunduğu bir şeyden sonra... ...intikam çağrıları da... ...kol geziyor hem medyada... ...hükümete yakın ve özellikle... ...sağ milliyetçi şeyde... ...işte diriliş postasında... ...Türkiye'nin korkunç... ...intikamına... ...hazırlanan... Diyordu ne Rusya ne Amerika ne Pers Mollaları yeni söz gazetesi Romanız'da Paris'inizde Berlin'inizi de başınıza geçirip İslam toprağı yapacağız diyorlardı. Buna karşılık da Adalet ve Kalkınma Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'nın çok Saduya dayanan çağrısında da hukuk devletinde bireysel intikam yoktur. HDP'ye yönelik saldırılar kabul edilemez dediğini de duyurmuştuk. Ve şeyde aynı şekilde bu şehadet şerbeti meseleleriyle ilgili Çiğdem Toker'in de Cumhuriyet Gazetesi yazarının bir hafta önceden yazdığı şey... Yani bir devleti kabileden veya mafyatik yapılardan ayıran temel unsur hukuk kurallarına dayalı olmasıdır. Cumhurbaşkanının sevdiği cümleyle eğer Türkiye bir kabile devleti değilse o devletin bakanı intikamdan söz edemez. E, mutlaka edilecekse intikamdan önce topluma karşı verilmesi gereken bir öz eleştiri vardır. Terör saldırısından bir gün önce yapılmış geniş kapsamlı tam teçhizatlı, Huzur operasyonuna rağmen bu çaptaki bir katliamın nasıl düzenlenebileceği sorusunun cevabı hasa, havada asılı durmaktadır diyordu. Yani yaşam hakkını, can güvenliğini, sağlama görevini yerine getiremeyip bu alanı dini kavramlarla nizam ve terbiye etmeyi bir siyaset mühendisliği alanı olarak görebilirsiniz. Bu alanın muhtelif köşelerine de Şehitler Tepesi, Şehitler Köprüsü, Şehitler Bulvarı, Şehitler Caddesi adını verebilirsiniz. Ama biz ölümü değil, yaşamı yücelten bir yerde duruyoruz diye bitiyordu yazısı Çiğdem Toker'inde ee, Ve te, bir de Fikret İlkiz'in yazdığı bir yazıda da terör ve korkudan e, kurtulmak başlıklı yazıda felsefi bilgiye dayanarak terör sorununa bakmalıyız, intikam kökünü kazıyacağız İş, iç ve dış mihrakların işi veya acımasız mücadele gibi söylemler bu topluma bir yarar getirmedi getirmiyor başka bir yoldan ilerlemek zorundayız yani e, sorunun nasıl ortaya çıktığını göstermek felsefenin değer bilgisine göre temellendirilmiş hukukun adaletin kanayan vicdanların ve insan haklarının işidir çünkü en temel hakkımız ...yaşamaktır diye biten bir... ...yazısından da bahsedelim. Bu... ...ve bu şekilde bunu... ...Türkiye faslını şimdilik... ...kapatalım. Gerçi aslında çok... ...acayip bazı haberler de var... ...belki onlara da... ...kısaca değinme fırsatı buluruz. Yani... Hem önce şeyi söyledik, DBP'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atanması haberini versin de ve böylece DBP'li belediye sayısı kayyım atananlar 44'e yükseldi. Bir tuhaf haberde Alman haber ajansı DPA, Deutsche Press Agentur'un haberine göre İstanbul Lisesi yönetimi Noel yortusunun derslerde gündem edilmesini Alman öğretmenlere bir mail göndererek yasaklamış. Bu Deutsche Welle'den, Türkçe'den aktarıyoruz bu haberi. İstanbul Lisesi yönetimi bir taraf e, yönetimi tarafından okulun Alman bölümüne bir e-mail elektronik posta gönderilmiş mektup habere göre öğretmenlerden derslerde Noel adetleri ve Hristiyan yurtusu üzerine paylaşımlarda bulunulmaması konu, konu olarak işlenmemesi ve Noel şarkıları söylenmemesi istenmiş yani İst Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan geleneksel Noel törenine yani 2000 yıllık filan bir gelenekten bahsediyoruz. Okul korosunun bu yılki katılımı da engellenmiş. Alman hükümeti bir açıklama yapmış ve İstanbul Lisesi yönetiminin sürpriz kararını anlamış değiliz. Uzun Alman-Türk geleneğine sahip bir okulda Noel Arefesi'nde kültürler arası değişim geleneğine bu yıl ara verilmiş olmasının yazık denilmiş. Konuyu Türk tarafıyla görüşeceğini açıklamış. Yani İstanbul Erkek Lisesi olarak, bilinen, olarak da bilinen İstanbul Lisesi, Anadolu Lisesi olmanın yanı sıra yurt dışındaki Alman okulu statüsü taşıyor. Yani farklı bir statüs var. Okulda görev yapan 35 Alman öğretmen Almanya tarafından finanse ediliyor. Onlar da Hristiyan ve Noel'de en önemli bayramlar bildiğimiz kadarıyla e, 1957'de imzalanan ta, yani 60 yıllık bir kültür antlaşması var ve bunun 12. maddesinde taraflar eğer taraflar diğer memleketin kültür zenginlikleri hakkında bilgi verme konusunda karşılıklı yardımda bulunmaya ...gayret sarf edeceklerdir... ...ifadesine yer veriliyor. Yani okul yönetiminin... ...attığı adımın bu maddeyle de... ...çeliştiği öne sürülmüş. Çok acayip bir... ...durumla karşı... ...karşıyayız. Gerçekten de... E, ...Cumhuriyet Gazetesi de... ...Uygar Dünya'dan... ...kopuş... ...başlığıyla manşetten e, vermişti. Yani... ...bunu da Kılıçdaroğlu da... E, ya, yarın salı günü komisyona gelecek anayasa teklifini eleştirmiş rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz gazeteci içeride demokrasi yoktur de bir kişi bile bu terör olay saldırılarından e, sorumluluk almadı demiş bu dünyadan e, kopuyoruz diyor e, bu kopuşun bağlantısı mıdır değil midir bilmiyorum ama bir göstergesi mi daha doğrusu bir PISA raporu vardı PISA ya da Türkiye eğitimde son sıralarda yer alıyor diye bir şey. Ipsos Mori uluslararası bir araştırma şirketinin düzenlediği eğitimsizlik ya da cehalet diyelim ona. Ignorance de, de, deniyor İngilizcesinde. Eğitimsizlik diyelim peki kibarca. ...indeksinde Ekim ve Kasım aylarında... ...16 ila... ...64 yaş... ...27 bin kişiyle... ...27 bin 250 insanla örneklem olarak... ...görüşülerek tamamlanmış... ...bir araştırma bu... ...Independent'ın haberi... ...Britanya'dan gazetenin... ...dünyanın 40 ülkesinden... ...500 ila... ...bin kişi araştırmada yer almış... ...ve dünyanın en eğitimsiz... ...ya da cahil toplumları arasında... Hindistan ve Çin başı çekiyormuş. Dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri de beşinci. Türkiye'de maalesef dokuzuncu sırada yani ilk onun içinde yer alıyor. Listenin ilk on sırasında Türkiye'nin dışında hiçbir Avrupa ülkesinin bulunmadığı da açıklanıyor böyle bir durum. Hindistan, Çin, Tayvan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devleti, Brezilya, Tayland, Singapur ve Türkiye bir de Endonezya'yı katalım. İlk 10 bu şekilde belli olmuş oluyor. Ee, şeyle, Türkiye ile ilgili birkaç tuhaf haberden daha bahsedelim. Mesela e, uzun süredir e, peşinde koştuğumuz bir haber vardı sürekli olarak e, Can'a benim günün sorusu olarak sordu mesele nihayet belli olmuş can yok ama ben onun yokluğunda kulaklarını çınlatarak cevaplandırayım ee, bu Abdi Pekçi yılın gazetecilik ödülü ve Örsan Öymen yılın araştırmacı ödülünün verilmesini uygun bulmadığını açıklamış Milliyet Gazetesi yönetimi yani e, Milliyet Gazetesi'nin e, yetiştirdiği ...en önemli yayın yönetmenlerinden biri belki de birincisi olan ve katledilmiş olan, teröre kurban verilmiş olan... ...kendi evinin önünde, arabasının içinde katledilen Abdi İpekçi ödülü geleneksel olarak bu sene verilmiyor. Abdi İpekçi'nin anısına 27 yıldır veriliyordu. Örsan Öğmen'in anısına da 26 yıldır dağıtılan ödüller. ilk kez bu sene verilmiyormuş. Neden? Bilinmiyor. Milliyet gazetesi açıklama yapmış yönetimimiz uygun bulmadı demiş yani halkın böyle bir açıklamaya ihtiyacı yok herhalde yönetim uygun bulmadı demiş bu kadar basit yarışmaların jürileri bir araya gelmiş ve bir sonuca ulaşmıştır. Bununla beraber gazete yönetimimizin daha sonra yaptığı değerlendirmede her iki yarışmada da başvuruların ödüllerin içeriğine ve konumuna uygun yoğunlukta olmadığı tespiti yapılmıştır. Yani önce verilmiş ödül, jüri toplanmış, her şey gitmiş, ondan sonra kime de verilmiş, o, o bile belli. Ee, yani Katılımcı sayısının azlığı ve Türkiye'nin bu yıl içinden geçtiği zor koşulların beraberinde getirdiği hassasiyetler nedeniyleymiş. Benim haftalardır Can'a sorduğum soru bu şekilde cevaplanmış oluyor. Katılımcı sayısı azmış ama ödülü verdikten sonra buna vermeleri çok inandırıcı gelmiyor insana. Türkiye'nin bu yıl içinden geçtiği zor koşullar deyince... ...tabii zor koşullar epey bir zamandan beri geçiyor. O zaman bir açıklama yapsalardı iyi olurdu. Şimdi ve Hasan Cemal... ...Köşesinde Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü Jüri Başkanı ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'in tepkisini de şöyle aktarmış. Jüri'nin kararına rağmen ödülün verilmeyeceği yolundaki kararı hayretle karşıladım diyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin aynı zamanda jüri'nin de başkanı bize daha önce ödül töreninin gecikmesiyle ilgili başka gerekçeler söylenmişti. Jüri olarak 29 Nisan'da toplandık 2016'da. Ödülü de kim kimin kazandı da şimdi açıklanıyor işte İdris Emen arkadaşımız oy çokluğuyla bileğinin hakkıyla kazandı. Çok ilginç bir şey yani. Milliyetin iptal kararını rahmetli İpe, İpekçinin hatırasına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum demişler. Bir başka saygısızlıkta gene 27 yıldır verilmekte olan... Haldun Taner hikaye ödülünün kazananları da Nisan'da değil bir ay sonra Mayıs 2016'da jüri tarafından belirlenmiş ama hala açıklanmamıştı. Bir gazeteci bulmuştu onu. E, bu da Muhtelif Evhamlar kitabının yazarı Ömür İklim Demir'e verilmesini kararlaştırmıştı. İşte İstanbul BİA Haber Merkezi'nden nihayet beklenen haberi aldık. 27 yıl sonra Milliyet Gazetesi uygun görmemiş. Seçim sonuçlarını yaptığı kendi jüri değerlendirmesinde her şeyi hiçe sayarak biz öyle uygun gördük demiş. İşte Türkiye'de de güzel bir demokrasi haberi. E, sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF'de Almanya Başkanı e, Christian Mir aracılığıyla şöyle seslenmiş. Türkiye'de gazeteciler tam bir korku ikliminde yaşıyor demiş Alman basın ajansı DPA'ya bir röportaj vermiş. Bu da Deutsche Welle Türkçe'den. ...Christian Mir diyor ki... Aydın'a ...daha da vahim hale geliyor... ...bir korku iklimi, terör iklimi var diyor... ...gazeteciler kiminle buluşuyorum... ...ne zaman telefon etmeliyim diye düşünüyor... ...taksiciye nereye gitmek istediklerini... ...söylemiyor... ...sadece gidecekleri sokağın köşesinde iniyorlar... ...demiş... ...çok e, tuhaf... ...bir ortamı tasvir ediyor... Türkiye'de hala basın özgürlüğünden söz edilebilir mi sorusuna verdiği yanıta da hala küçük basın özgürlüğü adacıkları var. Birçok gazeteci tutuklanmış olsa da Cumhuriyet gibi gazeteler hala var. Bağımsız gazetecilik yapmaya çalışılan birçok internet platformu ve yeni projeler var. Hürriyet de buna çalışılan bir gazete demiş ama kısa vadede durum karanlık diyor. Elbette bunlar Türkiye'de yaşadığımız ilk baskılar değil demiş. İleriye ve geriye gidişler hep vardı. Tarihi çerçeveye bakıldığında durum tekrar iyileşebileceği, varsayılabilirdiği, ihtiyatlı bir imsarlık diyebileceğim bir şekilde değerlendirmiş. Ee, ve Alman milletvekillerinin Türk gazetecilere destek vermesinin önemli olduğunu söylemiş. Ama eğer bir hükümet politikacılarından bu hükümet bu destek hükümet politikacılarından gelseydi daha farklı olurdu. Çin ve Rusya'da gördük ki Sayın Merkel başka türlü de davranabiliyor diye eleştirmiş. Böyle de bir durum var. İki Türkiye ile ilgili iki haber daha var. Ondan sonra da çok kısa bir yurt dışı tur yapmak zorundayız. Biraz uzatacağız. Eee. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Utku Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Çakır Özer ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker hasta e, hapşane ziyaretlerinden sonra e, ilginç bazı bilgiler paylaşmışlar. Bakırköy cezaevine yaptığı son ziyarette Çakır Özer Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay'ın 23 Kasım'la ilgili kendisiyle paylaştıkları tahliye sevincini anlatmış. Televizyondan öğreniyorlar tahliyelerini ve hemen bavul topladıklarını söylüyorlar. Bavullarını toplarken özel eşyalarının tümünü saatlerine kadar koğuş arkadaşlarıyla paylaşmışlar. Bu sevincin arkasından gelen haberlerde ikisinin de çok üzücü bulduğunu söylemiş. Çakır Özer Aslı Erdoğan'ın ayrıca ciddi biçimde sağlık sorunu yaşadığına bir kez daha dikkat çekmiş. Bu da son derece tuhaf bir haberle yani önce tahliye kararı verilip sonra başka bir kararla başka bir suçtan devam edilmesi durumunu ortaya koymuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletveki Ali Şeker de heyet olarak Edirne F tipiyle Silivri cezaevine geçen haftalarda yaptıkları notları T24 ile paylaşmış bunlar siyasi davalar orada Ahmet Türk'ün Fikri Sağlar tarafından bize söylenen bir durumu var duruşmada hakim saatine bakmış Ahmet Türk' yargılarken ve davanın ilerleyen saatlerinde uçak saatin geliyor deyip duruşmayı bitirmiş yani daha önceden tutuklanacağı belli Gönderileceği cezayı ve önceden belli bir dava biletler de alınmış uçak biletleri bu hukuk faciasının ne kadar hukukun ayaklar altına alındığına ne büyük bir hukuk faciası olduğuna bir işaret ifadesini kullanmış. Hakimler eğer bunları tutuklamazsam beni tutuklarlar korkusuyla siyasi iradenin her şeyine teslim olmuş durumdalar. Bu çok acı ve Türkiye açısından büyük bir talihsizlik. Demokrasi için bir bedel ödediklerinin farkındalar ama bu ülkede bir ada yaşamak barış için siyasetin konuşması gerektiğini ifade ediyorlar. Şiddetin son bulmasını, ölümlerin sona ermesi adına da barış için mücadele etmek gerektiğini düşünüyorlar. Bu noktada bir bedel ödemek gerekiyorsa tutuklulardan bahsediyor. Biz bedel öderiz yeter ki ülkemize barış gelsin diyorlar diyor. Ali Şeker'in de Evet, biraz önce Ali Bilge ile de konuştuk Cumhuriyet Halk Partisi pek yeterli bir şey göstermiyor HDP'ye ve diğer Kürt siyasetçilere ee, şimdi çok kısaca da şeyden bahsedelim Yemen'de muazzam bir intihar saldırısı oldu 52 asker öldü saldırıyı Irakşam İslam Devleti'nin Hochedin Yemen kolu üstleniyor. Ha, bu 10 Aralık günü düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi asker gene hayatını kaybetmişti. Şimdi de Aden'in El Arish kentindeki Sulban Askeri Kışlası önünde trajik bir durum maaşlarını almak için bekleyen askerlerin arasına giren canlı bomba üzerindeki patlayıcı patlayıcıları infilak ettirmiş ve 52 asker en az Hayatını kaybettiği deniyor. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'deki krizde 7000'den binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü silahlarıyla da beslenen Suudi Arabistan bombardımanları ve rastgele bütün hastaneleri okulları filan da bombalıyor. İnsani kriz muazzam derinleşmiş durumda. 3 milyon Yemenli evini terk etmek zorunda. 14 milyondan fazla, 14 milyon yüz bin kişiden fazlası da insani yardıma muhtaç durumda. Gıda e, ithalatı da ay be ay neredeyse düşüyor. Bir grafik de koymuş BBC Türkçe. Yemen'de çok ciddi bir insanlık krizi var. Aslında bir cehennemden bahsetmek mümkün. Ve yapay bir cehennem. Bir başka cehennem de Halep'te var. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre on binlerce sivil Halep'ten tahliye edilmeyi bekliyor. Ban Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Halep cehennemle eş anlamlı demiş... Cuma günü verilen anlaşma doğrultusunda otobüslerle sivillerin tahliyesine başlanmış ancak 24 saat sonra yaklaşık kesintiye uğramıştı. Çok sayıda farklı haber geliyor. Otobüsler Suriye'de Fua ve Kefra'ya giden tahliye otobüsleri El-Kai'de bağlantılı Nusra cephesi üyelerinin saldırısına uğramış ve ateşe verilmişti. Şoförleri de çıkartmışlardı. İki köye giden altı otobüsün ateşe verildiği. Bunlar da şii Köyleri olduğu için saldırıya uğramış herhalde. Paralel tahliye anlaşması tehlikeye düştü diye bir haber vardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Yetkilileri otobüslerin Nusra Cephesi üyelerinin saldırısına uğradığını belirtmişti. Bir kısım otobüste Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki köylere girmeyi başarmış. 50 bin kişinin hayatını tehlikeye attı diye bir açıklama var. Özgür Suriye ordusu düşüncesizce yapılan bir saldırı diye. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Halep oylaması olacak. Ee, Uluslararası gözlemci gönderilmesini ve Fransa tarafından da bir kasar, e, karar tasarısı gönderilmiş ama Rusya'dan veto sinyali gelmiş. Oysa bu konularla ilgili demeç veren e, Türkiye'den bakan Durumun şey olduğunu söylemişti problem şeyde var diyor bir tek Rus Rusya'dan bir problem olmayacak demiş idi fakat maalesef Rusya'nın da veto edeceği haberleri geldi bakan dediğim başbakan yardımcısı Vesi kaynaktı Halep'ten göç 30 bini geçmez diyordu. Benim umudum Kazakistan'da gayri resmi formatta tarafların bir araya getiriliyor olması. Rus tarafı şu anda verdiği sözlerde duruyor. Bu olumlu Ruslardan bağımsız hareket eden şeyi grupları ne yapacağını kestirmek mümkün değil diyordu. Ama tam da öyle gerçekleşmemiş olduğu gözüküyor. Binlerce Halep e, sakini tam bir arafta kalmış durumda kış kıyamet her otobüs 50 kişiyi alabiliyor ama özellikle Guardian'dan Emma Graham Harrison bu sefer yazmış Lübnan'dan yazıyor yanılmıyorsa ee, takip ediyor soğuk aç geceler bekliyor kuşatmadan almış değil insanları ve e, Abu diye birisiyle konuşmuşlar. Mesela aileleri ailesi geçici bir şekilde kaldığı daireyi terk etmiş. O kadar soğuk ve yerler çamur için dedi insanlar kayıyordu, yerlere düşüyordu, e, valizlerini kaybediyorlardı. Hatta ailelerini bile, çocuklarını bile kaybedenler oldu diye çok dramatik açıklamalar var. Uluslararası Kızıl Aç Komitesini yaptı. Bir kadın kendi küçücük bebeğini bırakıp kaçtı korkudan diyor. Sonradan buldu mu bulmadı mı bilmiyorum diye konuşmalar var. Ve sonunda Halep'i terk etmek, terk edenler de şöyle konuşuyorlar. Halep'i terk etmek feci. Hiçbir zaman bu şehre dönemeyebilirim demiş. Abo yazan diye ama takma isim vermiş. İnsanlık burada savaşı kaybetti ...şeklinde konuşuyor insanlık. Burada yenik düştü diyor. Bu da dünkü... öden sonra... ...gelen bir haberdi... ...Emma Graham Hudson'ın... pardon. Fakat... ...tekrar başladı... ...tekrar kesildi. Yüzlerce kişi tahliye edildi gibi... ...çeşitli kaynaklardan... ...birbiriyle çelişen... Ve hiçbir zaman gerçeğini de öğrenemeyebileceğimiz maalesef haberler var. NATO Genel Sekreteri de çok tuhaf bir açıklama yapmış. Jens Stoltenberg, ittifakın Suriye'deki iç savaşa müdahil olmaması NATO'nun doğru karar olduğunu söylemiş. Bild Amzontag gazetesine bir demeç verip, NATO'nun Suriye'deki savaşa müdahale etmediğini çünkü bunun durumu daha da kötüleştireceğini yani asker konuşlandırmak her zaman çözüm değildir diye bir ifade kullanmış bu da böyle Halep'in cehennemle eş anlamda olduğu haberini söyledik Doğu Halep'ten son haber ama bu 5 saat kadar önce yani şimdi 7 saat oluyor sabaha karşı 2.20 civarında BBC Türkçe'den aldım haberde Doğu Halep'te çok kötü koşullarda yaşayan binlerce kişinin tahliye beklediği ama tahliyelerin kısmen de yeniden başladığı haberi vardı. E, tam belli değil. Bu arada bir berbat haber de Kongo'dan geliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri ve doğal kaynak bakımından da en zengin olduğu hep söylenir. Ama büyük bir talan da var burada. Çocuk askerler de her şeyin bulunduğu bir yer. Şimdi orada demokratik Kongo Cumhuriyeti adında da demokrasi bulunan bu ülke. Başkan Joseph Kabila'nın yetkisi bitiyor. Çünkü bugün bitiyor. Ve müthiş bir problem var. Çünkü bırakmak istemiyor. Kinshasa'da başkentte 12 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Ve silahlı araçlar her tarafa yayılmış. Büyük bir katli. 1960'taki Belçika'da Lumumba'nın demokratik seçimlerle gelmesinden sonra ve CIA kaynaklı bir değer devrilip öldürülmesinden sonra bir türlü istikrara kavuşmadı. Kabila 2006'da ve 2011'de iki defa seçildikten sonra ama bırakmayacağı anlaşılıyormuş. Ve engelde şöyle söyleniyor. Lojistik ve mali problemler var. 18 ay içinde seçim yapamıyoruz diye tuhaf bir açıklama var. Ama böyle. Peki bunu da geçiyorum. Ve bir önemli şey... Güney Sudan'ı da unuttuk, o da dursun bir kenarda ama her an jenosit olabilir kaygısı ve büyük uyarısı vardı Birleşmiş Milletler'den. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir krizden bahsetmek mümkün. Washington Post ve New York Times gazeteleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli iki gazetesi ve en büyük şeylerinden biri, televizyon kanallarından, medya kanallarından bir tanesi de NBC'de. Putin'in müdahale ettiği seçimlere hack ettiği e, gereksiz bu kilise sızdırdığı gerekse de başka yerlerden kaynaklanan e, operasyonlarıyla e, Hillary Clinton'dan intikam alıp ö, aslında özel bir sistemle e, Amerika'da demokrasinin sonuna getireceğini Büyük katkıda bulunduğu ve Trump'ı seçtirdiği yolunda e, haberler var. Bu aslında gerçekten inanılması çok güç ama gerçi maalesef doğru. Bill Moyers ve Michael Winship yazmışlar mesela. E, bu çok önemli bir şey çünkü Bill Moyers Amerika Birleşik Devletleri'nin Gelmiş geçmiş en önemli televizyon gazetecilerinden bir tanesi. Ta Johnson zamanından beri basın danışmanlığıyla da bilinen çok önemli bir sima duayen ve durumun Putin'in bir otoriter rejim kendisininki gibi bir güçlü adama dayalı otoriter bir rejim için seçime müdahale ettiği gerçeğini hiçbir şey değiştirmiyor diyor. New Republic'te de Böyle bir önemli basın organında da yer alıyor. Ve sadece saçma sapan bir şey demesinden başka Trump'ın hiçbir soruşturma falan yaptırmadığı gibi bir durum var. E, Ariel Dorfman'ın, Şili'nin ünlü e, sonradan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını da geçen oyun yazarı ve pek çok e, 100 ülkede oyunları oynanan ve 40 e, dilde de 40 ayrı dünya diline çevrilmiş kitapları olan Ariel Dorfman da bu konuda çok çarpıcı bir yazı kaleme almış ve şimdi Amerika sen de biliyorsun bizim Şili'lerin neler hissettiğimizi 1970'te 22 Ekim'de bir sabah Santiago'da Şili'de eşim Angelica ile birlikte Flash haber duyduk radyoda General René Schneider'in Şili Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın bir sokakta başkent sokaklarında bir komando tarafından vurulduğunu öğrenmiştik. Ve hemen aynı otomatik reaksiyonu vermiştik CIA yapmış demiştik. Hiçbir kanıtımız yoktu ama aklımızdan o geçiyordu diyor. Ama sonra bazı cesur gazetecilerin çabasıyla ortaya çıktı. Kesinlikle doğru ve Schneider Allende'nin seçimine bağlı kalacağını söylediği için Amerika Birleşik Devletleri ve başka sağcı güçler tarafından, illegal örgütler tarafından devrilmiş ve bu cinayette işlenmişti. Şimdi Amerika kendisine aynaya bakmalı pek çok ülkeye müdahale etmiştir diyorlar. Hem Bill Moyers hem de şey bütün Amerika'nın dünya çapında pek çok ülkeyi İran başta olmak üzere Guatemala devirdikleri darbeler bütün Latin Amerika darbelerini de hatırlattıktan sonra fakat bu durumun engellenmesi için de şimdi büyük bir girişim var ve bugün Unite for America diye bir şey kuruldu. Amerika için birleşin diye bir demokratik şey. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimine katılmasına cevap olarak aralarında çok ünlü Hollywood ve dizi oyuncularının da yer aldığı Martin Sheen, Debra Messing, Richard Schiff, Bob Odenkirk, B.D. Wong ve Moby, müzisyen Moby'nin de bulunduğu. Ve YouTube'da da trending olmuş bir çok sayıda 600 bin kişiden fazlası izlenmiş mum ışığı toplantıları düzenliyorlar. Ve işte yapılacak olan Electrical College denen ikinci seçmenler heyetinin karar değiştirmesini ve Trump gibi birisinin tamamen özel sektörün ve mafya kılıklı birisinin Amerikan demokrasisini mahvetmesine engel olması için büyük bir kampanya başladı. Son, son anda gelen ilginç bir haber de e, Rex Tillerson'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak seçilen dünyanın en büyük özel şirketi Exxon Mobil'in e, başa CEO'su olanın aynı zamanda tamamen vergi kaçakçısı olan bir Rus, Amerika Rus petrol şirketinin de CEO'su olduğu da ortaya çıkıvermiş. Bu da sızma bir haber. Alman gazetelerinde çıkmış çok ilginç aslında yani artık bu Süddeutsche Zeitung'da Alman gazetesinde yayınlanmış çok taze bir haber bu daha 1998'de Exxon Neftegaz diye bir şirketin de başına gelmiş Ruslarla ortak hareket ediyorlar bu arada da Rusya'nın e, bu gelişmeler karşısında soğuk savaşa da dönülüyor galiba. Hollanda'da Rusya'ya karşı tanklar e, yerleştirilmiş durumda. M1 Abrams tankları ve e, M1-109 Paladin Hawitzer'lar, havan topları da e, füzeler, müzeler yerleştirilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi de e, yeryüzünün en ırkçı ve Filistin düşmanı e, kişi olarak ortaya çıkmış. Bu da son gelişmelerden bir tanesi. İsrail'li aktivist yazar e, Nev Gordon da Jerusalem Post'ta, <gülüyor> İsrail'in e, önemli gazetelerinden Jerusalem Post'ta açıkça şey yapıyor... Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği en ağır barışa yani Filistin'deki barışa İsrail Filistin barışına en ağır darbeyi de yapacak adam getirildi deniyor. Çöze iklim değişikliği ile ilgili haberlere yer kalmadı ama yarınki programlarda onlara bol bol değinme fırsatı bulabiliriz. kısa bir bölüm parça çalarak da bitiriyoruz. Biko ile başladık. Biko ile bitirelim. Mozaik grubundan Türkçe İngilizce okunan ama Biko şarkısının Peter Gabriel'ın İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan <gülüyor> bulutsuzluk özlemini ortak konserden ufak bir icra dinleterek ayrılalım. Hepinize günaydın. günaydın. çek